Su hakkında hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Norhan Yüce Su hakkında bu hafta son dönemlerde Kaz dağlarının delik deşik eden Altın madenciliğinden bahsedeceğiz Su varlıklarımızı ve toprağımızı Zehirleyen ekosistemi alt üst eden Canları yok eden Kırsal yaşama imkansız hale getiren bu madencilik faaliyetleri ülkede genel, ülke genelinde zaten büyük bir sorun teşkil ediyor. Biz de bu konuyu Bergama'dan Çanakkale'ye Kaz Dağları'na üşüşmüş onlarca altın şirketine ve onların çantacıları olan şirketlere karşı mücadele veren e, evrensel muhabiri ve gazetecisi Özer Akdemir'le birlikte tartışacağız. Evet Özer hoş geldin. Merhabalar Özer. Hoş bulduk merhabalar. Ee, şimdi Akgün girişini yaptı ve geçtiğimiz hafta e, aslında bir e, güncel mesele daha vardı madencilikle ilgili. Çanakkale, Kirazlı'da basına yansıyan bir haberi ilk önce paylaşalım sizlerle. Bir belediye başkanı Çanakkale'den e, Ülgür Gökhan'nın e, e, meclis açılış konuşmasında, belediye meclisi açılış konuşmasında işte Kirazlı'da kesilen madencilik için kesilen ağaçları gündeme getiriyor e, ve gündeme getirirken de şunu söylüyor e, bir kere diyor evet e, ağaçların kesilmesi için izin aldılar ama e, madencilik faaliyeti için e, gerekli olan gayrisihi müessese ruhsatı Almadılar diyor. Bunu birazdan konuşuruz ne anlama geldiğini. Ee, ama asıl olarak e, bir belediye başkanının cümlelerini aktarmak istiyorum ben. Öncelikli olarak ne kadar bir e, öfke e, ve aynı zamanda acizlik içerisinde olduğunu gösteriyor. E, çünkü belediye başkanının, çünkü bu şirketler e, ne olursa olsun yapacağız. İnadım inat ben burayı yaparım. Olmadığı ağaçları keserim, işletmeyi açarım. Bir şey olmaz. Ben bunu son teknoloji yapıyorum. Olursa olur diyor e, belediye başkanı. Bunları söyleyen kişi Çanakkale ile ilgisi bulunmayan sorumluluğu olmayan biridir. Çanakkale'nin içme suyu kaynağının riski altına e, risk altına girmiş olmasından ona olacak bir şey yok. En fazla buradaki e, suyu içmez. Biz ne yapacağız? Bizim çocuklarımız ne yapacak? Bunu ısrarla söylüyoruz ama yine de getirip tam barajın tepesine oraya siyanürlü altın işletmesini koymaya çalışıyorlar demiş. Hmm. Çünkü maden ee, ki Atikisar barajının hemen hı -hı. üstünde yapılmaya çalışılıyor. Evet. Böyle bir e, isyan şeyinden başlayalım metninden başlayalım. Evet. <gülüyor> Özer. Evet. E, yani sen bu bölgeyi de gezdin. Hı. Evet. evet. Ee, yani Bülbül Bey'in e, bu seyircenizde işte, isyanın tabii ki çok aktı. Evet. Kentin belediye başkanı olarak sonuçta e, kente su sağlayan emelen evet. bir barajın. Ee, çok yakınında koruma hazrasında bir altın madeninden bahsediliyor. Bu zaten aslında yeni de değil. Bu Kaz Dağları bölgesinde Çanakkale civarında bu altın ile ilgili gelişmeler yeni değil. Evet. Ee, yıllardır o bölgede altın madencilerinin ruhsat alanları olduğunu, çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ee, ben defalarca gittim. Ee, o bölgelerde çekimler yaptım, haberler yaptım. Bölge, köy köy neredeyse gezdim diyebilirim. Ee, ama bunları 2013'te mesela gezi sürecinde bu altın madencilerinin bu yöneliminin durduğunu görüyoruz. Ee, 2013'ün e, Ekim ayında yanılmıyorsam bu e, şimdi Kirazlı'da e, faaliyete geçmek için ağaç hareketen şirketin Ekim ayında çalışmalara başlayacağız, işletmeye başlayacağız açıklaması olmuştu. E, ama işte e, 2012'de, 2013'te olan o gezi olaylarından sonra bu sürecin durduğunu Diğerlerinin de keza aynı şekilde e, bu alkın madenciliği faaliyetlerinin hatta termik santral şu, o bölgenin en önemli sorunlarından hı hı. birisi termik santral e, meseliydi. Onların da durduğunu e, görüyoruz ama tabi aradan e, zaman geçtikten sonra tekrar e, gündeme getiriyorlar. Çeşte de devam etti bunların ya e, maalesef işte e, kazanılan davalar tekrar dönüyor Bu sefer kaybedildi. Çet e, reddedildi. Daha sonra tekrar döndü. Ülkemizde hukuk işler hallerinde birisinde kazalarında görmesi mümkün ve şu anda çalışmalara başladı. Sizin bahsettiğiniz gibi ağaç kesip izni e, alınmış. Verdiye Başkan Üzgü Bey'in dediğine göre ama e, şimdi hı. bu madenin gayri sıhhi müessese izni. E, bunu As açabilir hı. miyiz? Evet. Ee, özel gayri sıhhi müessese ruhsatı. Hı hı. Ne demek yani? Ee, hı. Yani e, yapılacak bir faaliyet eğer hani o bölgedeki canlı yaşamına, sağlığa, zararlı olacaktır. Böyle bir teknikle, böyle bir işletmecilikle yapılacaksa e, böyle bir vursatın alınması gerekiyor ki altın madenciliği, altın işletmeciliği, siyanürle yapılacak hı hı. son derece tehlikeli olan bir hatta kimyasal bir işletme, madencilik falan da deniliyor, kimyasal bir işletme yapacaklar olur. Siyanür kullanacaklar altın, ayrıştırılması için. Böyle bir e, madencilik, e, böyle bir işletmecilik e, yapılacakken bu ruhsatın mutlaka önceden alınması gerekiyor e, ve işin e, aslında facia boyutu da bu işletme e, Çanakkale'nin ve o bölgedeki e, yaşayan insanların canlıların içme suyunun olduğu Atik evet. Atikşar barajının dibinde yapılıyor. Evet. Yani o, o, oradaki baraj suyunun kirlenmesi e, çok olası çok büyük bir olasılıkla kirlenecektir. Çünkü çok yakın bir konumda o bölgeyi biliyorum da. E, ve su havzası o bölge. E, şimdi e, suyun ne kadar önemli olduğunu da çok iyi biliyorsunuz. Hı hı. Aylardır bu konularda program yapıyorsunuz. ya yıllardır noktada, yapıyoruz. <gülüyor> yıllardır <gülüyor> evet. evet yani yıllardır yapılıyor ve geldiğiniz noktada e, bu derece hani ısınma susuzluk işletmesi su fakirliği, yağışların azalması gibi gerçeklikler bilimsel gerçek ortadayken, hı hı. E, bir kentin su havzasında altın işletmesi yapılmak için aktin sayılı ve bu hani, sadece e, o bölgenin işte kirazlığın e, sorunu değil, e, e, öbür tarafında Çarşarın naptaki tarafında Şahinli köyünde de yani, altın madenleri yapılmak isteniyor. Ağrı da kez yine aynı şekilde e, orada da e, su e, altın işletmeciliği yapılmak isteniyor ki Ağrı da o bölgenin aslında su kaynağıdır. yani aktin çağır Barajını destekleyen e, ana kaynaklar, ana dereler o bölgedeki o, o dağ, dağdan geliyor. Alıdağında da böyle bir madencilik faaliyet oluyor. Ve aslında sadece Çanakkale'nin sorunu değil e, aynı zamanda İzmir'in de sorunu. Su havzasında yapılan altın işletmeciliği. Şu anda Atbin'in de sorunu. da yine Avrupa'nın en büyük altın madenciliği yapılıyor. O bölgenin de sorunu. Hatta Boskır'da e, suyun tek damla Bile ihtiyaç olduğu e, Himmetli'de Kayseri'nin Hepşehir sırrındaki Himmetli'de halkın madeninin olduğu bölgenin de sorun. Böyle bir sorun var ve e, işte Çanakkale en son Çanakkale Belediye Başkanı'nı e, bela okumaya getirecek kadar bir, bir e, noktaya gelmiş durumda. Tabii sizin bahsettiğiniz gibi yani bir belediye başkanının bela okumakta öte yapabileceği mutlaka e, bir takım şeyler olmalı. Yani hmm. yasal olarak Elinde herhangi bir dayarak herhangi bir yaptırım yoksa halka gitmesi gerekiyor. Halka anlatması gerekiyor. Burada yapılacak altın madenciliği sizin suyunuzu kilercek demesi gerekiyor. Aynı İzmir Eser çukurunda yapılan altın madenciliği eserlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yapması, evet, yapması gerektiği gibi. Evet, yapması gerektiği gibi. Yaptık. Yaptık. Ee, şimdi e, Özer de ifade etti. Ee, şimdi iklim değişikliği önemli bir tehdit hmm. su varlıkları üzerinde. Ama bu iklim değişikliği kendiliğinden oluşmadığını biliyoruz. Hmm. Yani aslında durdurulabilir bir meseleden bahsediyoruz. Hmm. Hem iklim değişikliğini e, arttıracak yani sürecini hızlandıracak adımlar atılıyor... Hem de e, aynı zamanda e, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen su varlıkları daha da e, etkilenmesine yol açacak adımlar atılıyor eş zamanlı olarak. Ondan sonra da su krizinden bahsediyoruz ya da işte suyun çok maliyetli hmm. hale geldiğinden bahsetmeye başlıyoruz. Özer de az önce söyledi, FM Çukuru, e, bunu defalarca konuştuk aslında, e, İzmir'in e, Çamlık. ...barajının yapılmasına... E, ...engel, engel olan, oluyor. E, evet. Ve bu evet. engel olmaktan dolayı... ...Gördes Barajı'ndan... ...yani çok daha uzaktan... ...200 kilometre herhalde yaklaşık... ...200 kilometre uzaktan su getirdiğinizde... ...tabii ki suyun maliyeti artar. Evet. E, ondan sonra da... ...suyun faturası artıyor. Bu bir döngü haline gelmiş durumda ve her bir yerelde, üzerinde ifade ettiği az önceki her bir yerelde aslında insanlar suyuna sahip çıkıyorlar. Evet. Bir kullanım önceliği Hı -hı. muhabbetimiz var. Zaten her seferinde onu anlatmaya çalışıyoruz. Suyu önce kim kullanacak? Evet, bu çok önemli. Bir de şeyi de eklemek lazım. Gördesten geliyor 200 kilometre öteden. Bu sefer Gördest'te de bir su sıkıntısı yaratılmaya başlıyor. Yani ben su Batı meselesi... Evet. İzmir e. Aynen. Transfer ediliyor İzmir'e... Gördeslerin suyunu alıyor aslında hizmetli Tabii. bir noktada. E yani oradaki aslında daha önceki bir programda bahsetmiştik sanıyorum. Oradaki maden de oradaki baraj da aslında şey değil yani böyle çok temiz değil. Çünkü onun yakınında da nikel madenciliği yapıyorlar. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Yani Hı -hı. çok komik şeyler oluyor aslında. Trajik komik şeyler daha doğrusu oluyor. Sadece altın ee, değil mesele zaten madencilik evet, faaliyetleri evet. aynı zamanda. Evet evet. Evet, yani sülfrik asitle orada Gördünes'te nikel madenciliği yapılıyor. İzmir'in 20 ikramette dibinde kentin tek su toplama havzasıdır orası. 700 metre yüksek yükte bir yer, Efem Çukur'u tek hmm. temiz su toplama havzasıdır hmm. ve kendi cazibesiyle yüksekte olduğu için kente 300 bin insanın içme suyunu karşılayacak bir e, barajı Çamlı Barajı'na sizin bahsettiğim yapımına izin vermiyorlar. Onun yerine 5 yıldır orada altın işletmesi devam ediyor ve bu 5 yılda da hem yerüstü sularını hem yeraltı sularını kirlettiği bilimsel raporlarla, bilirkişli raporlarıyla ortaya konmuş durumda. Buna evet. rağmen e, da, devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde e, e, Barolar Birliği'nin, İzmir Barosu, evet. Barosu Başkanı'nın çok önemli bir iddiası oldu. Bunun hı. haberinde yaptım Ben basına da yansıdı. Hı hı. E, e, e, FM Çukur'un da kullanıldığına dair köylülerin kendiselerine... E, Şikayette bulunduğunu, ihbarda bulunduğunu Hı -hı. söylüyor İzmir Baro Başkanı ve bununla ilgili de savcılara suç duyurusunda bulundu. Efemçukundaki madencilik faaliyeti hiçbir şekilde siyanür kullanılmaması gerekiyor Hı -hı. verilen izinlerde de oradaki işte, işte işletmenin yapısı itibarıyla de oradaki cevheri çıkaracaklar, götürecekler bir dönem kışta daha da siyanürle e, ayrıştıracağız diyorlardı. Şimdi içine gönderiyoruz diyorlar. Her nereye gönderiyorlarsa orada hiçbir şekilde siyanürle işlem yapmamaları lazım. Öyle bir şey yap, yapabileceklerini ben aslında düşünmüyorum. Yani o bilgi nedir, nasıl gelmiştir, nasıl bir iddiadır? Çünkü çok korkunç bir iddia. Kentin su toplama hazdasında Tahtalı barajına birkaç kilometre uzaklıkta bir yerde siyanür kullanılması gibi böyle bir saçmalığı şirketin yapabileceğini düşünmüyorum ama bunlarda her şey de beklenir. Sonuçta evet. bu iddianın araştırılması gerekiyor. Şu anda savcılık boyutuna taşınmış durumda ve orada ne kullanılıyor kimyasal mı kullanılıyor siyanür mü başka bir şey mi bir an önce ortaya çıkarılması lazım. Zaten siyanür kullanmalarına şirketin gerek de yok. Ziyanur kullanmadan 5 yıldır orada altın işletmeleri yapıyorlardı. O bölgede demir ve mangar oranı, oranı e, yeraltı yeryüz sularında arttığına dair bilirkişi kişi raporlarda ortaya konmuş durumda. Evet. Onun dışında mesela bakın e, Cerattepe. de arttığınız su toplama havzasında bir evet. yer. Aynı Efendim Çukuru gibi kenti 18 kilometre uzaklıkta. Tepe zaten az üstünde tepe. Hı -hı. Ve kentin e, içme sularının geldiği bölge... Burada da şu anda işte o süreci çok iyi biliyoruz. 30 yıldır direndi art günler. En son işte geçtiğimiz yıl 7 ilim polisi jandarmasını yiyarak e, art günleri dövede ve oraya Cengiz Holding'in araçlarını çıkardı. Şu anda e, birkaç ay önce gittik biz e, gazeteciler olarak e, katliam... E, Resmen katliam başlamış yani. Cerrah Tepe'nin evet. altını üstüne getiriyorlar ve bu daha başlangıç. Siz gittiğinizde Orada. şeyi de tespit etmiştiniz. Ee, o görüntüleri daha doğrusu sizin aracılığınızdan görmüştük. Ee, daha faaliyete geçmedi. Faaliyete geçme hmm. için çalışma yapıyor şu anda e, evet, şirket. Tabii, tabii. Hazırlık, ee, aşaması hazırlık aşamasına. Onun altını evet. çizelim. Ona rağmen iki derenin yani şöyle diye düşünmeye çalışın dinleyicilere evet. bir miktar anlatmaya çalışalım. Madenin bulunduğu bölgeden bölge tarafından akan dere ve madenin bulunmadığı bölgeden akan başka bir derenin kesiştiği bir evet. nokta var. Bu, bu noktada bir evet. Bu noktada çok çok iki derenin arasındaki farkı gözden görebiliyorsunuz. Evet, Birinin evet. suyu yani bulanık. Yani bizi götürdü artkınlar oraya. Hatila Vadisi'nde. Evet. Hatile Vadisi dünyaca ünlü bir vadidir. Gen koruma, koruma altında, altında olması e, gerekirken. De, evet. evet koruma altında olan bir yerde e, giren göründüler götürdüler bizi. Dediğimiz gibi maden tarafından gelen derenin suyu bembeyaz. Hı -hı. Kirlenmiş. Evet. Öbür taraftan gelen e, su gayet derrak. E, i̇kisinin evet. birleştiği yere kadar gittik ve o manzarayı biz de Hı -hı. E, bunu sorduk gittik e, yarım saat sonra madencilerin olduğu işte çalıştıkları yere gittik bunu sorduk madene de girdik hatta bizi madene de aldılar e, yok diyorlar kesinlikle öyle ya gözümüzle gördük diyoruz yarım saat önce sizin bu taraftan gelen dere kirlenmiş e, öbür taraftan gelen dere tertemiz e, hayır diyorlar araştıralım diyorlar tabii yani e, bunu kabul edecek durumlarda yok uçlarının evet. e, kabul etkiler, edecek evet. halleri yok özel zaten yok yani kabul kabul, kabul etseler zaten herhalde bu işi yapmazlar <gülüyor> bir şey olurdu yani yani bambaşka bir şey olur yani bir de şey diyorlar kesinlikle altın çıkarmayacağız çünkü normalde bakır madeni olarak başlayan evet, bir şey ama komik iş, iş, komedi kısmından biri de o ya bakır evet, e, onu da bir anlatsam bizi evet. yap, yapıyoruz diyorlar murgula götüreceğiz diyorlar yani evet. ama bilim insanları diyor ki Bakırı alabilmeniz için Önce alt, altını Almanız lazım bakır onun altında evet. e Ne yapacaklar o altını alıp Ya biz, biz bu altını çıkarırız İstemiyoruz biz, biz, biz altın alıp, diyecek bakır. halleri yok böyle, böyle, saç, böyle saçma bir şey Olmaz zaten kendi Aslında kendi chat raporları kendi e, projede raporları kendilerini yalanlıyor. Bunu özellikle bizim gittiğimizde e, bu proje ve chat raporları üzerinde inceleme yapan bilim insanları başta e, olsan Kurdoğlu olmak üzere e, tane tane açıklayarak bile anlatır gibi anlattılar. E, orada e, işte altını e, alacaklar o kesin e, ama bakır diyorlar tabii kamuoyunun. Şeydi, e, tepkisini şu an kırmak e, ya dönük bir şey. Hı -hı. Bir, bir başka şey de e, aslında e, trajikomik şey de mesela Erzincan İliş'te yine bir altın işletmeciliği yapılıyor. Yıllardır yapılıyor. Evet. Orası da Fırat'a 500 metre Fırat'ın en önemli kollarından biri Karasu e, Hı -hı. nehrine 500 metre uzatıp da böyle bir tepe ya, din, ben oraya yani, da gittim evet. çekim yaptım ben. Evet. Orada taş yuvarlansa Fırat'ta bulunur ve burada açık havada Altın işletmeciliği yapıyorlar. siyanür yüğün diçi yöntemiyle ki dünyanın en vahşi yöntem olarak nitelendirilen yöntem. Bir bu, başka bu yöntem. Uşak bu Eşme'de var. de aynı yöntem. şekilde değil mi? Uşak. Aynen. Evet Hı? Eşme'de, Kıştadağ'da şu anda Avrupa'nın en büyük altın madeni Kıştadağ'da ve kaçıncı kapasite artışı oldu ben artık bilmiyorum. Gittikçe de her sene kapasitesini arttırıyor. Orada da Altın e, madeni yine açık havada siyane bir çöntemiyle yapıyorlar. Oradan suyu da o bölgede su yok. Unubey'den 15-20 km öbür taraftaki bir yerden e, yer altı e, tahtasından suyu çekerek e, 3-5 kuyu açıp oradan getiriyorlar. Hı hı. Bir başka su meselesine geldiğimde bir başka e, nokta işte konuşmamın girişinden söylemeye çalıştım. Bozkırın ortasında tam Kayseri Nevşehir il sınırının olduğu yerde Koza Altın şirketi tarafından Himmetli'de altın işte biz Himmetli'de altın madeni yapılıyor. Burası da dediğimiz gibi en yakın e, akarsu ee, Kızılırmak Nehri Hı -hı. 20 kilometre öbür te, tarafta. Burada evet. suyu nerede alıyorlar? Çok büyük oranda su lazım bu altın işletmecileri için. Özellikle yığın için yapılan e, teknik e, açısından çok büyük su lazım. Buradan da yer altında kuyularla çekiyorlar ve e, saatte ben e, proje raporlarını çet raporları incelediğimde saatte 216 bin litre su kullanıyor. 216 bin litre, evet. 216 bin Hayır, litre de... saatte su kullanıyor bu evet. maden ve ee, yeraltı suyu de ve de yani bu bir aslında köyde, bizim evet, korumamız evet. gereken e, insanlığın ve canlılığın aslında garantisi olan yeraltı suyunu kullanmak. Tabii yeraltı suyu yeraltı tablasından suç. çekiyorlar ve benim köyüm şey, 20-30 kilometre uzaklıkta şimdi geçen gittim ben birkaç hafta önce köydeki kırdaki hemen hemen bütün dereler kurumuş. Hı, ya bundan evet. mı kaynaklı aynı su toplama hazlasında mı aynı çanakta mı onu bilemiyoruz. Ama e, o bölgede saatte 216 bin litre su çekip yıllardır o altın işletmesiyle yapıp o suyu kirletirseniz sonuçta bir yerden bir şekilde kullanacaklar. Var olan suyu Tabii. kullanıyorsunuz. Su kaynağı yok ki o bölgenin. Başka bu, bir kaynağı yok yani. Atikhisar Barajı'ndaki suyun da kullanılması söz konusu şeyine altın madenciliğinde Hı. orada da bir itiraz yani itirazların arasında bu da dile getiriliyor. Zaten Atikhisar Barajı ancak dörtte bir oranında doluluğu var. Bu su bir de madenciler Hı -hı. tarafından alınırsa hiç Hı -hı. suyumuz kalmayacak diye bir itiraz noktaları da var Çünkü onda da e, bu madenin yılda e, ne kadar 8 milyon metreküp suya ihtiyaç oldu Pardon 8 8 milyon yarı sona çoğu suya ihtiyaç olduğu, e, şeye evet, git, suya ihtiyaç olduğu söyleniyor Hı -hı. bunu her yerde yapıyorlar e, Örneğin sulama barajlarını e, sulama amaçlı barajları bir süre sonra termik ya da madencilik e, için Hı -hı. E, hizmete sunabiliyorlar. Benim de e, dikkatimi Eskişehir çekti. E, 560 yeni tehlike bölgesi diye ifade edilen e, alanlar var. Yani e, maden bölgeleri yeni maden bölgeler için verilen ya da verilmek üzere olan Türkiye'de yaklaşık 560 bölge var hmm. deniliyor. Bunların kaçında kimyasal madencilik yapılacak tam olarak belli değil. Ancak bazı bölgelerde bu olasılık yüksek. Ee, meteoroloji mühendisleri odası e, başkanı Cemalettin Küçük de öncelikli risk alanlarını saymış. Bunlardan bir tanesi memleketim olduğu için Eskişehir kaymaklı. <gülüyor> kaymak, evet. Kaymak. <gülüyor> evet e, yani az önce gündemde olan bir yer kaymaz. O da Koza şirketinin yanılmıyorsam Bir dönem cemaatindi. Şimdi e, kamulaştırdılar Temsefe'ye geçti ve özelleştirileceği söyleniyor e, Yani özellikle AKP cemaat ortaklığı döneminde En çok palazlanan şirkettir Bergama, Kaymaz, Gümüşhane Buralarda e, birçok altın madenciliği Almıştır ve Allah'ın Yürü ya kulum dediği bir şirkettir e, Şimdi TMSP'ye geçti ama Koza döneminde yani cemaat döneminde ne yapıyorsa TEMEP'de şimdi devlet eliyle aynı şey yapıyorlar. Yani tam bir doğa katliamı yapıyorlar. Evet. Bir de doğa katliamı da değil sadece. Birazcık da şeyden bahsedelim bence. Hani bu mesela şeyde 2012'de Uşak eşme kışla dağında 1500 Aynen. insan zehirlenmiş. Ee, evet. özel Bir de Biga yarım adasında diyor. Sen daha fazla Evet Big yarım adasında bir ama. araştırma yapılmış mesela 2007 ile 2009 yılları arasında alandaki su kaynaklarına bakılmış ağır metaller falan. Bunlardan da birazcık bahsedecek. Yani sadece doğayı kirletmiyoruz. Kendimizi de yok ediyoruz. İnsanlara e tabi, da çok tabi, büyük yani zararlar oluyor. Su zaten sudan basmıyor. Su olmadı mı? Yaşam evet, zaten. zaten. Evet. Sadece insan yaşamı değil. O bölgedeki bütün canlıların yaşamı. Bahsettiğiniz o siyanül kazasından sonra ki kıştada işte altın madeninin açılmasından Esmi açılış töreninden yaklaşık 15 gün önceydi. Çok iyi anımsıyorum. Ben de gittim. Evet. O kazadan hemen sonra giden eğitim içinde. Ben de vardım. O bölgede Eşmeliler'de, ve eşmeden gelen köylerden gelen insanlardan kan aldı heyet ve o evet. kanlara da el konulmuştu onu da biliyorum ama yine de kan alındı ve o kanlarda çok yüksek oranlarda normalde insan kanında olmaması gereken siyanır tespit edildi evet. ee, ve sadece insanlar zehirlenmedi mesela o siyanır kazasının ardından 28 ay sonunda yavrulayan e, koyunların e, yavrularının %70-80 oran, oranında ölü ve sakat doğduğu hmm. ortaya çıktı ya bu da bu böyle bir etkisi de var aynı, aynı şekilde ve bunlar tabii kapatılıyor. Mesela siyanür kazası oldu, siyanür zehirlenmesinin olduğu dönemde kışta dağdaki zehirlenme vakalarını devletin ilgili kurumları, valilik falan kapatmak için her şeyi yaptı ve bunlar bakteri zehirlenmesi dediler. Oysa Aynen. ölçülen kanlarda işte olmaması gereken siyanit siyan 20 katı siyanit Çıktı. Nereden hı. çıktı bu siyanür? İnsanlar şey mi içti yani siyanür <gülüyor> mü içtiler de kanlarında? İnsan evet. kanında olmaması lazım. Evet, Sigara içenler çok eser miktarda bulunuyor. Ama oradaki insanların kanlarında çıktı e, siyanür. Hı hı. Ve bunu kapattılar maalesef. Kapattılar. O davası falan da uzunlar devam etti. Ama kapattılar. E, barajlardan bahsettim. Mesela Lapseki'deki altın madeninin hemen yanında işte Uğur Barajı var. 7 kilometre uzaklıkta. Bayram Dere Barajı var iki kilometre uzaklıkta. E, hmm. baraj, barajlardan alacaklar bu suyu. Bunlara Tabii. su lazım sonuçta. mı Yani Eskişehir'de de barajdan alacaklar. Hatta Eskişehir'de yeni termik santralin suyu ihtiyacını da barajdan sağlayacaklar. Yani oradaki hmm. kurulan, kurulan sulama barajı e, aslında sulama için değil, tarımsal faaliyet için değil, termik santraline hemen dönüştürüleceği Maalesef, evet. söyleniyor. Şimdi, şimdi ona dikkat ediyoruz biz gazeteciler olarak. Bu konuda kafa yoran gazeteciler bir yere bir baraj falan yatılıyorsa. Yeni bir baraj projesi varsa ya acaba bunun yakında bir maden altın madeni ya da evet. başka hani yani çok sanayi evet. duyan bir işletme kurulacak mı diye o projeleri araştırmaya bak bakıyoruz ve gerçekten de hemen dibinde bir madencilik bir şey projesi de geliştiriyorlar çünkü çok yoğun miktarda suya, suya gereksinim duyuyorlar. Mesela Ağrı Dağında Ağrı Dağındaki şey de çok ilginçtir. O bölgede Ağı Dağ. Bayram ve civar 20-30 köyün içme suyunun karşılandığı Ağı Dağı'nda bu içme su kaynaklarının olduğu yer tam da e, maden işletmesinin zenginleştirme tesisi kuracağı bir alandı. Tamamen e, ormanlık alanında bir yerde e, bu ortaya çıkınca projede şimdi şöyle bir çözüme gittiler. Tamam biz bu suları e, alacağız e, Bayram işin ve 30 köyün suyunu. Ama size de bir baranca e, suçsuz bırakmayacağız gibi böyle bir proje geliştirildi. Su payı yani. e, evet. o, o süreç ne, ne alanda bilmiyorum ama. Onun e, da böyle bir şey gelişti. E, yanlış bir bilgi hatırlamıyorsam e, suyunun yetersiz olduğu falan, falan yani yeterli olmadığını da ifade ediliyordu. Evet. Evet. Sonra şimdi geldik altın hı. madenciliği ve su mevzusu. Ee, hem sayı itibaren işte az önce rakamı vermeye başlamıştık aslında. 560 yeni tehlike bölgesi. 560 hmm. rakamı aslında yeni bir rakam değil. Çok eskiden beri telefon edilen bir rakam. Şimdi Türkiye 560 çok altın cevheri var. Bunları çıkardık hmm. mıydı? İşte bu Geçen gene Altın Madencileri Derneği Başkanı böyle bir şeyler saçmalamış. Ee, yani o 560 yerin altını üstüne getirdikten sonra Türkiye gibi bir Türkiye'nin doğası kalmıyor. Tahsedemeyiz. Evet, Suyu altını, da kalmıyor, altını, doğası da kalmıyor. Tuttuğunuz altın olsun gibi bir, bir şeydir. Yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> aynen. Evet. E, o yüzden hepsine değinmek ya da ifade etmek çok zordu zamanımızdan bitti dolayı. Evet maalesef. yani bir dakikamız mı var yoksa bitti mi? Yok. Evet. Bitti. Peki Özer. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruzlar, katıldığın için. Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Görüşmek üzere, hoşça evet. Görüşmek üzere. Hoşça. Su hakkında bu haftalık bu kadar altın ve suyu inceledik. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın Su hakkı. Kâr için değil, yaşam için su.